Error 500, Server Error. 1500, Tatsan Error, Derevasan Error. İlaset Erreye Againlater, Tats Ol ve Kınol. Siyah taş alıyorum ya da ona atıfta bulunuyorum ve büyüyorum ve sütunu alıyorum.